Yezigenimizin gitgide işgal edildiği bu günde çok güzel bir haberle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce hidroelektrik santrallere HES'lere karşı halk mücadelesinin peş peşe sonuçlar verdiğini söylemiştik. Bunun en güzel örneği ise Yuvarlakçay'da çevre mücadelesinden uzlaşma ve zafer çıkması. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın çevreci tepkiler nedeniyle Yuvarlakçay'a hidroelektrik santral yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Akın Yuvarlakçay'da gece gündüz çevre için nöbet tutan herkese de selam gönderiyorum dedi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yuvarlakçay'da köylüler ve çevreciler Hes projesine karşı 4 aydır çadır kurup nöbet tutuyordu. Akfen'in 20 Hes projesi daha var. Kendilerini diğer 19 projeleri için de aynı duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Halkı 4 ay çadırda nöbet tutarak bekletmesinler lütfen. Ünlü Science dergisine yayınlanan bir araştırma aslında çevrecilerin bir süredir bildiği bir gerçeği doğruladı. Kapsamlı çevre araştırmasına göre 2010 sonuna dek doğadaki türlerin tükenmesinin önüne geçilmesi hedefine ulaşılamayacak. Çalışmaya göre tüm türler ve ekosistemlerdeki azalmayla doğal yaşam üzerindeki baskı da devam ediyor. 2010 hedefi üzerinde 2002 yılında uluslararası bir uzlaşma sağlanmıştı. Ancak çalışmayı gerçekleştiren bilim adamları bu hedefi yaşama geçirme sürecinin sıkıntılı olduğunu belirtiyor. Çalışmada türler ve ekosistemlerle ilgili 30 farklı gösterge incelendi. Bu göstergeler bitkilerle deniz ve kara hayvanlarından oluşuyor. Araştırmada bu göstergelerden çok azında biyolojik çeşitlilikteki azalmanın yavaşladığına işaret ettiği sonucuna varıldı. Yani hala devam ediyor ama biraz yavaşlamış. Buna karşın yaşam alanı kaybı, iklim değişikliği ve dışarıdan gelen zararlı türlerin artışı gibi sorunların tümünde de artış olduğu belirtildi. Yani gitgide hızlanıyor. Çalışma da ayrıca biyolojik çeşitliliğin azalmasını önlemeye yönelik politikaların işe yaramadığı kaydedildi. 1970'den bu yana hayvan nüfusunu %30 azalttık. Mangrovlar ve deniz yosunları %20 azaldı. Mercan adalarındaki yaşamı da %40 oranında yok ettik. Ve bu kayıpların sürdürülemeyeceği de çok açık yakında hiçbir şey kalmayacak. Artık insanın dünyaya gitgide daha fazla işgalinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu da ancak baskın sosyoekonomik paradigmadan vazgeçilerek yeni bir varoluş biçimine geçişle mümkün. Tam da bu sırada... Greenpeace, Amerika'da çevre katliamı hakkındaki raporunu açıkladı. greenpeace.org.tr sitesinden detaylı olarak okuyabileceğiniz raporda sızıntının sonuçları her açıdan değerlendiriliyor. Bugün öncelikle sizlere körfezin etrafındaki yaban hayatının bu sızıntıdan, petrol platformundan, denizin dibinden çıkan bu petrolle nasıl etkilendiği konusunda bilgi verelim. Petrol sızıntısından etkileneceklerin başında kuşlar geliyor. Risk altındaki türlere Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinin simgesi henüz geçen sene Amerika'nın nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardığı kahverengi pelikan da dahil anlaşılan şimdi tekrar tehlike altındaki türler listesine girecek. Pelikanlar sahile çok yakın olan adacıklara yuvalarını yapar ve kıyıya yakın yerlerde beslenir ve üreme mevsimleri ise henüz şu anda başlamış durumda. Bildiğiniz gibi kuşlar petrole bulandığında tüyleri havayı yakalama ve suyu tutma yeteneğini kaybediyor. Sonuçta kuşlar sıcaklıklarını koruyamıyor ve hipotermi olarak ölüyorlar. Yani vücut ısılarını kaybediyorlar. Sıcaklığını korumak için ise kuşlar metabolizmasını hızlandırıyor. Bu da daha çok enerjiye ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Tabii daha çok yemek yemeleri gerekiyor. Ne yazık ki kuşların petrolü bulmuş tüyleri onların suyun üstünde durmalarını imkansız hale getiriyor ve kuşlar ne beslenebiliyorlar ne de yüzebiliyorlar. Sonuçta ölüme mahkum oluyorlar. Özellikle petrol kıyıya gelirse bu durumun üstesinden gelemeyecek türlerin arasında pelikanların yanı sıra Amerikan istridye kuşu ve yağmur kuşu da e, bulunuyor pek çok diğer türün arasında. Sızıntıdan etkilenecek bir diğer türse e, balıklar tabii ki Meksika Körfezi'nin Kuzeyi nesli tükenmekte olan orkinoslar için bu mevsimde bir yumurtlama bölgesi. Orkinosların yumurtaları suyun yüzeyine yakın yerlerde yüzüyor. Ve larvaları ise yumurtalarından ilk çıktıklarında da suyun yüzeyinde kalıyor. Bu sebeple petrol sızıntısı orkinosların hayat döngüsü içinde son derece kritik bir zamanda meydana geldi. Dolayısıyla bu yıl üreyen orkinosları ve yumurtaları tamamen yok edebilir. Greenpeace, Amerika'nın Okyanus Mücadele Yöneticisi John Hokevar böyle bir sızıntının hayatta kalabilecek orkinos larvalarının sayısını önemli oranda azaltacağını söyledi. Meksika körfezinin daha çok eti ve yağı için yetiştirilen ringa balığı yetiştirme bölgesi Greenpeace'e göre Amerika'nın 3. bazı mevsimlerde ise 2. en büyük balık yetiştirme çiftlikleri. Ringa balıkları sudaki bazı organik materyalleri süzerek beslendikleri için süzme sistemlerinden kirli suyu geçirirken petrolden etkilenebilirler. Kayıplar Louisiana'nın karides ve istridiye endüstrisinde aynı şekilde vurulabilir. İstridiyeler sudaki bazı organik maddeleri süzerek beslenirler ve kaygan petrol birikintilerinden yüzerek kaçamazlar. Dolayısıyla Louisiana'nın en önemli istridiye toplama sezonu ise 1 Mayıs'ta başlıyor. Ve bu da çok büyük bir tehdit yerel ekonomi ve balıkçıların geçim kaynağı için. Sadece kıyıda yaşayan türler yani kuşlar ve balıklar etkilenmiyor petrol sınırısından tabi. Petrol okyanusta yayılmaya devam ettikçe... Birçok hayvan daha bu petrolle karşılaşacak. Kanatlı balinalar, kaşalotlar ve yunusların da risk altında olduğu belirtildi. Körfez'de ilerleyen pek çok tür deniz kaplumbağalarının baharda yuva yapma mevsimleri yaklaştığı ve nefes almaları için suyun yüzeyine çıkmaları gerektiği için sayılarında da bir azalma olabilir. Greenpeace deniz kaplumbağalarının karaya yumurtlamaya geleceklerine ve yavru kaplumbağalarının denize ulaşabilmek için bu petrol tabakasını aşmak zorunda kalacaklarına Ayrıca işaret etti. Yani enerjiyi sağlayıp bizim arabalarımızın tanklarını dolduracağız diye yaban hayatını ve onlarca binlerce hayvanın yaşamını ve ekosistemleri tehdit ediyoruz. Bu gidişle küresel ısınma da e, bu fosil yakıt tüketimi yüzünden bizim sonumuzu haraz edilecek gibi görünüyor. Öte yandan ABD Başkanı Meksika Körfezi'nde batan petrol platformunun neden olduğu çevrik kirliliğinin temizlenmesinin masraflarını platformun sahibi BP'nin karşılayacağını söyledi. Biz de sormak istiyoruz. Ya doğal hayatı öldürmenin bedeli ne? Küremizi ısıtmanın bedeli ne? Sizler de fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanılsın diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin ve nükleere karşı imzanızı atın. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği